Biat Allah'adır. İtaat Allah'adır. Ahdü biat itaat sözü, teslimiyet sözü, boyun eğme sözü Allah'a aittir. Bir insan Resulullah'a biat edenler aslında kime biat etmiş oluyor? Allah'a biat etmiş oluyor. Bir mürşide intisap edenler, onunla biatlaşanlar aslında kiminle biatlaşmış oluyor? Allah ile biatleşmiş oluyor. Çünkü Fetih Suresi'nde Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizübillah innellezine yubâyaûneke innema yubâyaûneke innema Habibim seninle biatlaşanlar, sözleşenler, el ele tutuşanlar, zorlukta da, darlıkta da, zenginlikte de, fakirlikte de, Allah yolunda, malımızla, canımızla cihad edeceğiz, gayret edeceğiz diye söz verenler aslında kiminle biatleşmiş oluyor? Allah ile biatleşmiş oluyor. Yedullah feruka Allah'ın yedi kudreti yani kudret eli bizim gibi eli yok. Bizim gibi eli var diyen kafir olur. Ama eli var mı var, şekli var mı yok. Allah'ın kudret eli. Bu bir ma manadır. Allahu Teala'nın gücünün sembolüdür. Onların ellerinin üstündedir diyor. Nasıl ki sen bir şey efendinin eline tutuyorsun. Efendi Hazretlerine biat ediyorsun. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve sahabelere biat ediyor. Aslında o biyat kime yapılıyor? Allah'a yapılıyor. Çünkü aslında itaat kimedir? Ne şeyhedir, ne hocaya'dır, ne peygamberedir. İtaat aslında kimedir? Allah'adır. Ama Allah kime itaat emretmiştir? Peygambere itaat emretmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve de ne buyurmuştur? Alimler benim varislerimdir. Meşayih Allah dostları, Resulullah'ın vekil olduklardan onlara da itaat edilir. Ama onlar vasıtalı itaatlardır. Aracılık anlamındadır. Yoksa gerçek manada kayıtsız şartsız teslimiyet ve itaat ve hüküm ancak Allah'a ait. Onun için el-bey'atü